En güvenilir tercüme büronuz. Çevirmenlerimiz çeşitli sektörlerde ve dillerde uzmanlaşmıştır. Belgelerinizin gizliliğine ve teslim tarihlerine öncelik veriyoruz. Farklı dillerde kaliteli çeviri hizmeti. Güvenilir ve kaliteli bir çeviri hizmeti mi arıyorsunuz? Son derece güvenilir bir çeviri bürosu olarak yardıma hazırız. Farklı ihtiyaçlarınızı karşılamak için kapsamlı bir profesyonel tercüme hizmetleri yelpazesi sunuyoruz. İster genel çeviri ya da yeminli çeviri, ister uzmanlık çevirisi veya noter onaylı çeviri olsun, tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Kapsamlı dil çözümleri size özel. Tercüme büromuzda, geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır. Yeminli tercüme ve noter. Noter onaylı yeminli tercüme bürosuna hoş geldiniz. İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Farsça, Çince ve Özbekçe dahil olmak üzere tüm dillerde profesyonel yeminli tercüme hizmetleri sunuyoruz. Ekibimizdeki zızman ve profesyonel yeminli tercümanlar, doğru ve resmi geçerliliği olan çeviriler sağlamaktadır. Gerektiğinde Önemli belgeleriniz için en üst düzeyde doğruluk ve güvenilirlik adına noter onaylı yeminli çeviri hizmeti de veriyoruz. Genel Çeviri Web siteleri, pazarlama materyalleri, medikal belgeler, teknik kullanım kılavuzları, finansal raporlar, akademik kitaplar, edebi eserler, bilimsel makaleler, el yazmaları, bilgisayar oyunları ve dergiler dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerinin çevirisinde uzmanız. Ekibimizdeki uzman çevirmenler hem kurumsal hem de bireysel düzeyde sorunsuz iletişim için dil engellerini aşmanıza yardımcı oluyor. Doğru ve kültürel bağlama uygun çeviriler sağlayan, etkili iletişimi ve küresel ölçekte katılımı kolaylaştırmak için dünya çapındaki müşterilerle işbirliği yapan bir çeviri şirketi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Altyazı ve seslendirme Birinci sınıf video altyazı ve seslendirme hizmetlerini en profesyonel şekilde sunan bir çeviri şirketi için doğru tercih yine biziz. Tercih ettiğiniz ses tonu ve terminolojiyi kullanarak hedef kitlenizin anlayacağı dilde altyazılar oluşturuyoruz. Yetenekli tercümanlar ve seslendirme sanatçılarından oluşan bir ekiple, farklı dillerde profesyonel ve etkileyici seslendirmeler ile videolarınıza hayat veriyoruz. Kurumsal videolar, e öğrenme modülleri, tanıtım materyalleri ve diğer alanlarda seslendirmeye ihtiyacınız olduğunda bize ulaşın. Deneyimli ekibimiz mesajınızı net ve etkili bir şekilde iletmek için en doğru üslup ve tonlamayı garanti ediyor. Tastik ve Apostil Belgelerinizin gerçekliğini tasdik ettirmek ve yasal olarak tanınmasını sağlamak için kapsamlı hizmetler sunan bir tercüme ofisi konumundayız. Apostil hizmetlerinin yanı sıra talep üzerine belgelerinizi Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Adalet Bakanlığı'nın yanı sıra çeşitli ülkelerin büyükelçilikleri ve konsolosluklarından tasdik ettiriyoruz. Tasdik süreçleri ve gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olan deneyimli ekibimiz orijinal belgeler ve çeviriler için gerekli olan onay işlemlerini tamamlıyor. Uzmanlığımız ve detaylara gösterdiğimiz özen sayesinde, tasdik işlemlerini verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştireceğimize güvenebilir ve resmi belgelerinizle ilgili süreçleri gönül rahatlığıyla bize emanet edebilirsiniz. Fiziksel ofislere sahip online tercüme bürosu. Bu faktörler, bizi rakiplerimizden ayıran ve uzman bir iş sunmamızı sağlayan ana unsurlardır. Dijital Deneyimler Çevrim dışı ve çevrim içi çeviri ofisi olarak ikili varlığımızda müşterilerimize, en üst düzeyde kolaylık ve erişilebilirlik sağlama taahhüdümüzde büyük gurur duyuyoruz. Kişiye özel iletişim. Bunun yanında, kişiye özel etkileşimin öneminin farkında olduğunuz için fiziksel ofisler kurarak hizmetlerimizi dijital alanın ötesine taşıyoruz. Global erişilebilirlik. Çeşitli noktalarda faaliyet gösteriyoruz. Global bir çeviri bürosu olarak hem Türkiye'de hem de yurt dışında güçlü bir kurumuz. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye genelindeki birçok ofiste müşterilerimize hizmet vermek için stratejik olarak konumlanmış durumdayız. Ayrıca, global erişilebilirlik prensibimizi yurt dışındaki varlığımıza da yansıttık. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai ve Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehirlerinde bulunan ofislerimiz, uluslararası müşterilerimizin ihtiyaçlarına hitap ediyor.